bazı zamanlarda hastalanıyoruz. Ama bizim gözümüzde büyüyor hastalık. Sanki bütün ömrümüz hastalıkla geçmiş gibi. Efendim, e, böyle bir duyguya kapılıyoruz. Ama doğru olarak düşünecek olursak, istatistik noktasından, e, zamanlama bakımından, e, teraziye koyup tartacak olursak, mutluluklar çok fazladır. Allah'ın nimetleri çok fazladır. Sıkıntılar azdır. Tabii,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 Sahatimizin tamlığı bizden değil, bizim dışımızda bir olay. Allah'ın bize verdiği bir şey. Çevremizdeki hava, su, efendim manzara, meyveler, yiyecekler, bunların hepsi Allahu Teala Hazretlerinin ikramı. Tabii biz bu ikramlara bir e, imtihan olarak aslında e, muhatap oluyoruz, mazhar oluyoruz. Allah bize nimet veriyor. Niçin?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 kendi başına efendim ördüğü çarap olarak geldiği de muhakkak onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki اِنَّ الرَّجُلَ yuhramur rizka الرِّزْكَ بِذَنْ بِيُسِيبُهُ yani kişi bazen efendim işlediği bir günahtan dolayı battığı, bulaştığı bir günahtan dolayı rızkından mahrum kılınır rızkından mahrum olur neden?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 bu konuda uzman olan, derin uzman olan bir insan tabi bu olayları daha iyi bildiği için nefsin oyunlarını, hilelerini, şeytanın hilelerini bildiği için daha güzel tavsiyelerde bulunur. En iyisi tabi böyle bir mürebbiye, bir büyük muallime, bir mürşidi kamile teslim olmak diye söylemiştir kitaplarımız. Bir üniversite profesörü, teknik üniversitede okumuş olan bir profesör tanıdığımız diyor ki tasavvufa nasıl intisap etmiş? İlk önce Mevlana Celaleddin'in Haz Rumi Hazretlerinin aziz, Mesnevi tercümesiyle okumaya başlamış. Marif klasikleri arasında çıkan Mesnevi tercümesiyle okumaya başlamış. Orada bir noktaya gelmiş ki Mevlana Hazretleri diyor ki orada kitabının içinde Meslevi de Azizim ey Müslüman eğer aklım varsa bir mürşidi Kamil'in eteğine yapış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 Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de yani Kabe Kavseyni Edna makamında tabii bir edebi var. Efendim riayet ettiği yüksek edepler var. Nitekim Kur'an'ın Kerim'de miraç olayı anlatılırken ma za gal basuru ve ma diyor buyuruyor. Ayet-i kerimeyle Peygamber Efendimiz'in Allahu Teala Hazretlerinin huzur-i izzetine ...vasıl olduğu, kabul olunduğu zaman ne kadar güzel bir edeple hareket ettiğini, Allah'ın nasıl sevgisini kazandığını bu ayet-i kerime bildiriyor. Demek ki her yüksek makamın edebi olduğu için e, tabii o kendi edebine göre düşünüyor ve e, çok mütevazı olduğundan ve haklı olarak tabii aynı zamanda bir gerçektir, şek ve şüphe yoktur. E, ''Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemedim.'' buyurduğu da rivayet ediliyor.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 Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, inniyle ehim mu bir ehil Ardı azab ben. Ben yeryüzündeki ahaliye, insanoğluna yaptıkları kusurlardan dolayı azap etmeye davranıyorum, himmet ediyorum yani öyle bir şeyi düşünüyorum. Feiza nazar tu ila umari biyoti benim mescitlerimin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 Umari büyütü. Benim evlerimi imar eden insanlar hürmetine diyor Allahu Teala Hazretleri. Büyütü dediği yani benim evlerim dediği Allah'ın neler Mescitlerdir. Mescitler Allah'ın evleridir. Ne güzel. Yani biz mescide gittiğimiz zaman ne güzel bir şey oluyor? Ne yapmış oluyoruz? Allahu Teala Hazretlerinin evinde ziyaret etmiş oluyoruz. Ne kadar hoş bir şey.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 Bu ibadet eden demiyor da hadis-i şerifte imar diyor. Yani im imar eden kişiler. Mescitleri imar eden kişiler demiş oluyor. Buradan anlıyoruz ki mescitlerin mamur olması, imarlı olması, şen olması efendim neden dolayıdır? İçinde cemaatin olmasından dolayıdır. Düşinelim ki çok basit yapılmış bir çadır veya baraka veya efendim çardak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 Fiyye, benim için birbirlerine muhabbet eden, birbirleriyle arkadaş ve dost olan kişileri gördüğüm zaman azaptan vazgeçerim buyuruyor. Bu nedir? Bu da o kadar önemli bir şey ki biz Müslümanlar o kadar kolaydan Allah'ın rızasını kazanabiliriz ki, o kadar büyük sevapları kolaylıkla alabiliriz ki, o kadar yüksek makamlara kolaylıkla çıkabiliriz ki,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 tıbbın bu gibi tedbirlerini hoş görsen genel yapısıyla tıbba bak der. İşte bunun gibi insanların da Müslümanlığa böyle bakması lazım. Bakın İslam'da Allah el mütahabbine fiye buyuruyor. Müslümanların birbirlerini Allah için sevmesi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 Allah-u Teala Hazretleri ile baş başa olduğu zaman, tabii allah Teala Hazretleri o mübarek vakitte göğün kapılarını açıyor, kendisi kullarına talip oluyor. Ey kullarım, haydi bakalım, içinizde aşık sadık varsa uykusunu terk etsin kalksın, benim divanıma gelsin, benden dursun, dilesin, istediğini ben de ona vereyim diye kendisini talip olduğu zaman gündüzde ibadet olur,